بِالْمَوْخِيَفِ هُوَ دَرْبٌ بِهِ عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى الْبُحُورُ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ya da işleyeceğimiz konu kader mevzusun, kader bahsinin içerisinde bir mesele. Tamam aslen. Yoksa bütün kader meselesini elbette işlemeyeceğiz. Bizim işleyeceğimiz mesele ne? Özellikle ihtilafdan düştüğü ve izaha yani muhtaç olan mesele yani kulun fiili. Hususen kulun fiili ve kulun iradesi. Bu bahsi işleyeceğiz. Ve bu bahsede doğrudan yani ortadan bir giriş yapacağız. Tamam. Tabi ilkin bu meselede. Konumuz o zaman ne tekrar? Kulun, kulun iradesi. fiili iradesi. Kulun fiili iradesi. Evet. Kulun fiili iradesi yani kulun fiili mahluk mudur değil midir? Değil. Kulun iradesi mahluk mudur değil midir? Kulun iradesi eğer mahluk iserde mahluk değil ise o zaman vazgeçil midir değil midir? tam bu yani. Bizim baksimiz bu olacak. Sıra Allah razı olsun. Aleyküm selam. Şimdi bunun için ilkin Tabi biz evet. neye bakmamız lazım? Bizim kaynağı, kaynaklarımız nedir? Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette bu mesele birincisi nasıl işlenilmiş ve Kur'an bize bu manada nasıl bir bilgi veriyor. Dolayısıyla size burada birkaç tane ayet topladım. Diyor ki Allah Sıbhanı ve Teala فَوَجَدَ ف۪يهَا جِدَارًا يُر۪يدُ وَنْ فَأَقَامَ قَالَ لَوْ شَأْتَ لَتَّخَذِذَ عَلَهِ اَجْرًا Birinci ayet. Şimdi bu ayette şahit o da yani bu şah, ayetten anladığımız nedir? Fawcde yani bu kim? Musa ile. Ali İsa'nın Hazir. İla جدارا نیورید و اینی انقدده Burada cidar. burda bahsediyor. Cidara bahsediyor, ne? Allah azze ve bir irade, irade ispat ediyor Allah duar için. da nedir? cansızdır. hani şimdi biz cansız diyoruz. O zaman El-Muhemye burada ayetin bize verdiği bir bilgi nedir? Yani duvarında bir iadesi var. Sonra O zaman burada ne diyor? Aynı zamanda zaman yani hazır için bir meşiyet ispat ediyor. O zaman bu ayet bir. Hem yani hazır canlı bir varlık. Duvarda cansız bir varlık. Yani, ikisi mahluk Allah azze tarafından yaratılmış. Biri, biri cansız cami, birisi de diri canlı. İkisi içinde Allah Subhanahu ve Teala bir meşiyeti iradeyi ispat ediyor. Sonra Allah yuridu en yetuba ve yuridu ellezine O zaman burada bu ayette Allah azze irade ediyor. O zaman Allah'ın azim bir iradesini ispat ediyor. Ve şehvetlere tabi olanlar onlar da bir şey irade ediyor. O zaman burada Allah azze ve Celle iki irade ispat ediyor. Bir kendi iradesi bir de kendisine gayri olan işte o şehvetine tabi olan, şehvetlere tabi olanların bir iradesi. Onların iradesi nedir? Entemilu meylen adîme yani sizin büyük bir derin bir sapıklıkla sapıp gitmenizi istiyorlar. Allah azze ve Celle sizin tövbe etmenizi istiyor ama onlar sizin sapmanızı istiyor. O zaman burada hatta ikine Muhalif irade Allah azze ve cel bir şeyi murat ediyor başkaları ise Allah'ın azze ve cel murat ettiğinin hilafını murat ediyor. Tamam? Bunu ispat ediyor Allah hazretleri. Bir şu anda baksin başındayız. Tamam? Hiç kimse kafasında yani bu şeyleri hazır kalıplara göre bir şey bir yerlere yerleştirmesin. Tamam Yani bir şimdi adım adım meseleyi takip edeceğiz. Tamam yani Şimdi o zaman bir ayetlerde ayetler bize ne diyor yani? şimdi konumuz. Tamam ayetler bize bu bahiste ne anlatıyor? Nasıl bir yani tasavvur bizde meydana getiriyor ayetler? Tamam. Sondaki ayette, yani Enbiya, yetmi, Enbiya suresinin 70 suresinin 72. ayetinde bu aradu bihi kayden feca'alnahumul akhsarin. Bu aradu bihi yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla ne ettiler bir tuzak, tuzak murad ettiler. Onun için bir tuzak kurdular. O tu, yani tuzağa düşmesini murad ettiler. Fecealnahumul <gülüyor> akhsarin biz ise, ne ettik onları husranı uğrattık. Husranı olanlardan kıldık. O zaman burada yine bak birilen iradesi var. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve bir şer murad ettiler. Kimin ama iradesi galip geldi? Allah. Neticede Allah azze ve çünkü Allah Subhanahu wa Taala onu bırak yani tuzağa düşmesini değil. Bilakis neydi? Onların tuzağını onların aleyhine çevirdi. onları husranı uğrattı. O zaman burada evet Allah Azze ve Celle mahluk için bir irade ispat ediyor. Kendisi için de ayetin mefhumudan anladığımız bir irade ispat ediyor. Kimin iradesi galip geliyor? Allah'ın Azze ve Celle iradesi galip geliyor. Sonraki ayette Nahl 93. ayette وَلَوْ شَيْءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً vahide Lakin yudillu men yasha u yahd men yasha ve la tusalun şimdi burada bir. Velav sha Allah lecaalakum ummeten vahide. eğer Allah azze ve cel irade etmiş olsa istemiş olsaydı. O zaman burada bir yani ilahi bir meşiyet. İlahi bir meşiyet var. Ha bu ilahi meşiyet var. Tamam ama Allah azze ve cel yani istemedi. Ha çünkü meşiyetin dedi ihtiyarıdır. İster yani ister, isteyebilirdi. İstemeyebilirdi. Bir. O zaman isteseydi vakanın hilafına vakada siz bir ümmet değilsiniz ama isteseydi sizi bir ümmet kılabilirdi. Bir. İkincisi lakin Allah Azze ve Celle niye böyle yapıyor? İstediğini saptırır istediğini de hidayet eder. O zaman burada mutlak bir meşiyet. Allah Azze ve Celle istediğini saptırır, istediğini de hidayet eder. O Allah Azze ve Celle kalmış. Pekala yani burada şimdi Allah'ın azrailin ispat ettiği mutlak iradesi meşiyeti yani her şey buna tabi. Ondan sonra ayetin devamında "Ve letus elunne amma Ama ne yaptıklarınızdan ne sorul edileceksiniz. O zaman yine fiil e, e, kul mahluk ahirette yaptıkların ötürü e, sorul edileri hesaba çekilecek. O zaman demek ki orada yine yani onun fiiline de bir şey taalluk etmesi gerekiyor. Ondan ötürü de Allah Azze ve Celle ne diyor? Onu hesaba çekiyor. Tamam o zaman burada bir mutlak, evet Allah Azze ve Celle mutlak bir meşiyeti ispat ediyor. Kendisinin mutlak bir meşiyetini, her şeyin boyun eğdiği meşiyeti ispat ediyor. Ama bununla beraber de o kulların yaptıkları, kendi yaptıkları, hakikaten kendileri yaptıklarını, bundan ötürü de bunun karşılığında sual edileceklerini bize haber veriyor. Tamam. Sonra Ali İmran Suresi'nin 6. ayetinde Hu el-lezi fil-erham keyfe yaşa? La ilahe illa huvel azizul hakim. O zaman burada yine ilahi meşiyet var. Hu el-lezi yusavvirukum fil-erhami keyfe yaşa? Nasıl isterse. Nasıl isterse. Allah azze ve celle sizi o rahimlerde istediği gibi suret vereni halk eder. O zaman burada yani o meşiyet Allah'ın azze ve celle'nin halk etmesi. Ya Zaten bu meşiyette Kimse ihtilaf etmez, kimse itiraz etmez. Bu tamamıyla ne? Allah'ın Azze ve yani isteğinin iradesine tabidir. O ancak edendir Dolayısıyla o istediği gibi rahimlerde var eder, yaratır, halkeder. Sonra Şura 49'da Lillahi mulku semavati ul ard yehluku ma yaşa Yine burada Allah Azze ve Celle mutlak meşiyetini ispat ediyor. Yehluku ma yaşa. İstediğini yaratır. Çünkü ne? Çünkü Semavatın ve arzın mülkü ona aittir, ona mahsustur. O mülk sahibi odur. Dolayısıyla mülkünde istediği gibi yaratır. Burada yine mutlak meşiyetini ispat ediyor. Sonra Ali İmran Suresi'nin 40. ayetinde قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِ الْكِبْرُ وَمْرَاتِ اَقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّٰهُ يَفَعْلُ مَا يَشَاءٌ Yani burada İbrahim Aleyhisselatü Vesselam قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام Nasıl benim bir çocuğum olabilir ki? Vakad balagani el kiber. Bana artık yaşlılık iyice çattı isabet etti. Ben yaşlıyım yani ben bu yaşta çocuk sahibi olmam mümkün değildir. dedim. Umrati akir Eşinim de nedir? Kadınım kısırdır. Ha şimdi burada ne? Yani burada vakadaki kurallar yani Allah'ın aziz hücelin yine dünyada var ettiği, kıldığı o kanunlar. Tam bütün mahlukatın tabi olduğu kanunlar. Bu kanunlara göre Aslen benim yani çocuk sahibi olmam mümkün değildir. Çünkü ben çokça ben çok fazla yaşlanmışım. E şimdi kısır. Ha bu durumdan çocuk olmaz dünyadaki kanunlara göre. Allah azze ve celle nasıl buna cevap veriyor? Yani melekler İbrahim aleyhisselam'a galekadelik Allahu yefalu ma yesa. Yani bu böyledir. senin çocuğun olacak. Niçin? Çünkü Allah istediğini yapar. O zaman Allah'ın azze ve celalinin meşiyeti, iradesi bütün bunların üzerinde. Allah Azze ve Celle istediği zaman hiçbir şeye bağlılığı yoktur. Yani kurallar, dünyada var edilmiş, var olan, işleyen, herkesle aynı olan kurallar, onlar Allah Azze ve Celle'i bağlamaz. Allah Azze ve Celle sebeple de yaratır, sebepsiz de yaratır, sebebe muhalif de yaratır. Tabii istediği gibi yaratır. İstediğini yapar. O zaman burada yine Allah Azze ve Celle'nin ne öyle sana öğretiyor Allah azze ve celle mutlak meşiyetini mutlak kudretini yani Allah azze ve celle her şeye kadirdir. İstediğini istediği gibi yapar ve istediğine karşı da yapar. Değil mi? Anladın mı? Yani sebeple yaratır, sebepsiz yaratır ve sebebe muhalif de yaratır. Hepsini Allah'ın azze ve celalinin kudreti vardır. Sonra Teğvir suresinde 27 29. ayetler arası in illa zikrul lil alemin limen sha'a minkum yestakim. Bu nedir? Bu ancak ne Alimler için bir zikir bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Kimin için? Limen sha'a minkum yestakim. Sizden mustakim olmak isteyenler için. O zaman burada ne diyor? Kul için bir Evet 25 e, ispat ediyor. Ve ma tasha'una illa yasha'u Allahu rabbul alamin. Amin. O sizin meşiyetiniz de ne zaman ancak vaki olur? Allah isterse. Allah ister ise. O zaman senin meşiyetin kim meşiyetine tabi? Allah'ın Allah. Allah meşiyetine tabi. Yani neticede Allah azze ve celle yani netice ve hakikatte Allah azze ve celle istemese sen de İstemez. isteyemezsin. İstediğini isteyemezsin. İstediğin de vaki olmaz. Eğer Allah azze ve celle buna izin vermesi istemezsin. Tamam o zaman burada evet kulun meşiyetini ispat ediyor ve aslen لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ en يَسْتَقِيمُ Yani aslında burada ayet burada bitmiş olsaydı Allah azze ve celle meşiyeti tam manasıyla kul için ispat etmiş olurdu. Sizden mustakim olmak isteyenler. Onlar için bir öğüt, bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Ama o sizin meşiyetiniz de sizin onu irade etmeniz de yine ne? Ancak Allah <gülüyor> irade ederse, o ister ise o zaman var olur. Sonra Müdeffir suresinin 56. ayetinde وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ هُوَ اَهْلُ تَقُوا اَهْلُ وَمَا يَذْكُرُونَ Onlar ne? Onlar hatırlamazlar. Onlar üyit almazlar. en يَشَاءَ Allah Burada müstesna. O zaman ne? Hasrı ifade ediyor. Yani ancak Allah azze ister ise. O zaman onlar yani bu zikirden üyit bu hatırlatmadan bir fayda alabilirler. Değil mi? O tamamıyla o ne? Burada Allah Azze ve Celle o zaman Bütün mahlukatın bütün meşiyetini iradesini kendi meşiyetine tabi kılıyor. Ancak Allah Azze ve Celle irade ederse eğer onun meşiyeti var ise o hususta o zaman kul onu isteyebilir, irade edebilir. Bu şimdi ayetlerden anladıklarımız. Ha, siz farklı bir şey anlıyorsanız söyleyin. Tamam. Yani ben bu ayeti bunu böyle anlamıyorum diyorsanız Uzman söyleyin. Yani biz şu anda ne ediyoruz? Ayetleri beraber mutale ediyoruz. Tamam? Ayetleri müracaat ediyoruz. Sonra Yasin suresinin 54. Ay ayetinde "Fal yu mala tuzlemunefsun sheya, walla tujzouna illa ma kuntum taamalun". Fal Yani ahiret gününde "La tuzlemunefsun sheya" hiç Hiçbir nefse zulmedin Hiçbir bir şeyde. Hiçbir surette nefse yani o makhluka zulmedilmez ve la tujzauna illa ma kuntum ama sizin aldığınız ceza mükafat ve te ceza yani okube manasında da ancak nedir sizin amel ettiklerinizin karşılığıdır ancak odur başkası değil yani o illa ma kuntum taamelun sizin yaptıklarınızdan ibarettir yani, yani ne yaparsanız onun karşılığını göreceksiniz hiçbir nefis Ahiret gününde zulüm görme, ona zulmedilmez. O zaman burada yine neyi görüyoruz tekrar? Yani kulun ameli, kulun ameli karşılık ne odur. Mükafatta da ve cezada da, ukubede de ne yapmışsa onun karşılığını görecek. O zaman burada neyi anlıyoruz? Yani kulun fiilin bir etkisi var, olması lazım. Eğer kulun, fiili et, eğer kulun hakiki bir etkisi yok ki, o kulun fiilin hakiki bir etkisi yok ise, o zaman nasıl onun karşılığı olacak? Değil mi? Karşılık nasıl o zaman olacak? O zaman demek ki kulun fiilinde ve kul, o zaman kulun fiil ne demek? Yani kulun o fiili irade etmesi. O zaman o kulun irade, o kulda bir irade, bir meşiyet var. Zaten o ayetleri zaten ispat ediyor. O irade, o meşiyet de ne? Fiilin üzerinde bir etkisi olması lazım ki. O fiilin sebebiyle de Allah Azze ve Celle ahirette senin için mükafatı ve o yani emretmiş olsun. Ayetlerden anladığımız o. Sonra İnsan Suresi 29 ile 31. ayetler arası inne hâdihi telkira bu bir hatırlatmadır. Femen şâ ettekhada iler Rabbi hisâdîle. Kim isterse Rabbine yol tutar. Ha <gülüyor> bu göre O zaman yine burada Allah Azze ve Celle yani ayetin zahiri Allah Subhanahu ve Teala kulu ne diyor? Muhayyer bırakıyor. Meşiyetinde yani. İsterse Rabbine doğru yol tutar. İstemezse de mefhumu ne? O zaman tutmaz. Hani biz bu işte bu hatırlatmayı her şeyi beyan eden ve yol gösteren, hidayet eden Doğru yanlışı ayırt etmiş olan bu yola girersen şuraya çıkacaksın. Bu yola gireceksin girersen buraya çıkacaksın. Bunu beyan eden biz Kur'an'ı ve Resul'ü, Kur'an'ı indirdik Resul'ü gönderdik. Ha Bundan sonra kim isterse oraya doğru gider. Kim isterse buraya doğru gider. O zaman ne diyor Allah Hazreti'ye? Burada bir muhayyer bir meşiyeti iradeyi ispat ediyor. Ama onun ardından hemen Allah. Ama siz Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Yine Allah subhanahu ve teala senin o meşiyetini bak, senin muhayyer bıraktığın meşiyeti, senin meşiyet, evet senin iraden var. Senin için bir irade ispat ediyor. O iradende de muhayyer olduğunu sana söylüyor. Ama o muhayyer iraden de neye tabi yine? Allah'ın meşiyetine tabidir. Nasıl başkası olsun ki? Yani bir halik var, her onun dışında her şey mahluk. <gülüyor> yani nasıl, başkası nasıl olabilir ki zaten? وَمَا تَشَعُونَ اِلًا yaşa Allah. İnnallâhe kâne alîmen hakimâ. Yudkhilû men yeşâû fî rahmeti. İstediğini rahmetine sokar. İdhal eder. Ve zalimine adde lehum azâben elîme. Ve zalimleri dinletmiştir. Onlar için çok elîm, çetin bir azap hazırlamıştır. O zaman yine burada Allah'ın azze ve celle'nin bak meşiyeti, mutlak meşiyeti, her şeyin üzerine duran meşiyet istediğini hidayet eder, istediğini rahmetine sokar. Ama amel eden sensin. O amelin karşılığını göreceksin. Tamam amelin karşılığını sen göreceksin. Amel eden de sensin. Ha şimdi bak burada vaad de kime şey ediyor o çetin azabı hazırlıyor? Zalimler. Zalimlere. O zalimler onlar zalim yani. Zulmetmişler. Kendinin nefislerine zulmetmişler. Çevrelerindekine zulmetmişler. Bundan ötürü de ne? Cezayı hak etmişler. O cezayı da Allah azze ve azze onlar için ne diyor? Hazırlıyor bak add لهم عذاباً أليماً onlar için onu hazırlıyor Allah azze hazırlamıştır. O zaman buradan deneyi yine anlıyoruz. Yani evet o cennet yani o Allah'ın azze hidayet etmiş oldukları ancak Allah'ın rahmetiyle hidayet olunmuşlardır. O Allah'ın azabını hak etmiş olanlar da ancak kendilerinin ötürü azabı hak etmişlerdir. Çünkü onlar zalimdiler. Zulmettiler. O zulmünün ötürü de Allah azze onlar için cehennemi hazırladı da. Sonra sebe suresi elinca ayetinde: "Kul, in dalaltu, fa inna ma a ala nefsı, ve nihtedaytu, fa bima yuhi eli Rabbi, innehu hu sabiun qariib." O zaman ben yer, sabmuşuysa, dakika Muhammed aleyhissalatü sallam, in dalaltu yer ben sabmuşuysam, fa inna ma a ala nefsı. O zaman, acak nefsinden kendim yani sabmışimdir kendim saptığımdan ötürüdür. Yani sapmış olmam kendim saptığımdan ötürüdür. O <gülüyor> nehtedeytu eğer hidayet olunmuşsan o zaman ne? febima yuhi ileyye rabbi. Rabbim bana hida bana vahyettikleri ben hidayet olunmuşumdur. O zaman burada ne diyor? Allah Subhanahu wa taala resulüne hitaben de ki yani kötülük bütün, yer bana bir kötülük çatıyorsa, yer ben sapıyorsam o zaman bu neden ötürüdür? Kendi yaptıklarının ötürüdür. Ha yoksa Allah Azze ve yani Celle, Rabbim bana zulmetmiyor. Ha, hidayet bulmam da nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle bana işte hidayeti beyan eden, belli eden ve gösteren vahide bulundu. O vahiy üzere ben hidayet üzereyim. Ama burada Allah Subhanahu ve Teala yani o hidayeti, yani sende var olmuş, var olmuş olan nimetler, güzellikler bunlar sana nimettir, hibedir. Allah azze ve Celle sana ikramda bulunmuş. Rahmetiyle sana vermiş. Ama o ceza türünden olan şeyler, yani kötü olan şeyler ve cezayı dünya ve ahirette yani cezanın taluk ettiği şeyler bunlar, bunlar senin irade ettiğin, yani kul o zalim, o mücrimin, senin irade ettiğin ve senin fiilen işlediğin. Dolayısıyla bunlar... Allah'ın azrın kelamında da kime nispet ediliyor? Fail'e nispet ediliyor. Onun için diyor. İn yani ben sapmış isem. Ben sapmış isem. O zaman o sapmayı Allah azrın kime nispet ediyor o fiili? Fail'e nispet ediyor. Eğer ben isem o zamanın fe inne adillu ala nefsi. Yani kendi nefsine ötürü o zaman sapmış olurum. Ben kendim saptım yani. Sonra En'am suresinde ve men illa ve alehim Allah azze ve Celle emri ve nehiyi beyan eden رسولleri göndermiştir. Onlar nedir? İlla mubeshirun munzirin. Onlar müjdeleyici ve ancak uyarıcıdır. Yani onların elinde bir kudret yoktur. Onlar halk edecek veyahut da işte tedbir edecek, tekvin edecek bir kudrete sahip değiller. Onlar sadece nedir? Onlar sadece benden gelmiş olan haberi size aktaran, uyaran ve müjdeleyendir Resûller. Femen <gülüyor> âmene <gülüyor> ve ha kim iman ve eder ve düzelirse o ne? Onlar için felâ hâfun âlim ve olem Onlar için bir korku ve hüzün yoktur. Onlar için bir korku yoktur. Onlar hüzüne düşündüler üzülmezler. O zaman Ne? Yani burada yine o fiili, o ameli yani Allah Azze ve Celle kime nispet ediyor? Yine failine, mahluka nispet ediyor yani. O iman eden odur ve düzelen, doğru bir yola giren kimdir? O mahluktur, ona nispet ediyor. Allah Azze ve Celle haberi göndermiştir. Ha, o haberi kabul eden, iman eden, ikrar eden, tasdik eden kuldur. Ona göre de eğer böyle yaparsa neticede var olacak olan nedir? Onun için bir korku olmayacaktır. Ve o üzünenlerden de, hüzünde olanlardan da, olanlardan da olmayacak. Tamam. Sonra Kehf Suresi 29. ayetinde وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Hak Rabbindendir. Yani Allah Azze ve Celle hakkı göndermiştir. Ha bundan sonra kim isterse iman etsin. Kim isterse de inkar etsin. O zaman burada yine meşiyet Allah Azze ve Celle yani kulun meşiyet, yani kendi meşiyetini ve kulun da meşiyetini ispat ediyor. Ve kulun meşiyeti de yine muhayyer. İsterse iman eder, isterse inkar eder. Yani burada ne manada? Burada Allah Azze ve Celle tarafından bir zorlama yoktur. Tamam yani o kabul eden iman eden ve inkar eden kendisi iman etmiş, kendisi inkar etmiştir. Sonra Safat Suresi 93 ayetinde وَاللّٰهُ ve ma تَعْمَلُونَ Sizi yaratan Allah ve sizin yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. O zaman burada Allah Azze ve Celle yani mahluku ya yani da sahibini, faili yarattığı gibi onun fiilinde yaratmıştır. yaratmıştır. Sonra <gülüyor> tabi şimdi Fiilin yaratılışı ne demektir? Tabii yani fiilin yaratılışı zorunlu olarak o fiilin sebebi olan irades iradenin de demek yaratılışını gerektiriyor. Fiili yaratan o fiilin iradesini yaratmıştır. Yani sonra al-Ra'd suresi 11. ayetinde: Inna Allaha la yu'ghiru ma bi qawin hatta yu'ghiru ma bi anfosi him. W'ida arada Allah bi qawin su'an. Falam radd lehu w'malahu min min wa. O zaman burada birincisi اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِيَنْفُسِهِمْ O zaman denk burada bak fiiller yine ayrılıyor. O kavim değiştirmediği sürece ister bunu iyilikten kötülüğe değiştirsin, ister bunu kötülükten iyilikten kötülüğe de kötülüğe iyile değiştirsin. Fark etmez. Yani o kavim, o kullar yani değiştirmediği sürece Allah azze ve Celle değiştirmez. O zaman burada fiilde yani fiili, fiillerde bir tertip var. Allah Azze ve Cel, o kavimde artık iyi halini kötü haline dö dönüştürmesi yani nimetlerini ondan onlardan çekip alması, selbetmesi veyahut da ama o sapıklık olan topluluğu hidayete erdirmesi yani durumunu değiştirmesi neye tabidir? O kavmin kendi haline tabidir. O kavim kendisi eğer Zamanda masetler işlemiş sonra tövbe etmiş salih ameller işlemiş ise bu Allah Azze ve Celle onları değiştirmiştir yani onlardaki var olan iyiliklerden ötürü yani o değişki değişmelerden ötürü o onları değiştirmiştir veyahut da aynısı iyilikten kötülüğe değişimdi de o zaman burada yani Allah Azze ve Celle ne diyor yani kullar için o kavim için bir etkili hakiki fail olarak ha? hakiki ve etkili fail olarak ispat ediyor ona göre de Allah Azze ve Celle değiştiriyor Sonra ve iza arad ama onun hemen akabinde ve iza arad Allahu bi kavmin suen ayar bit bir kavim için bir kötülük murad ediyorsa Allah hazretleri hocam. Ha bir kötülük murad ediyorsa yani onların tabi şimdi hallerinden yani halleri sebebiyle yani مستحق oldukları bir bir kötülük. Yani vakada kötülük olan bir şey murad ediyorsa fe la muraddilehu onu geri çevirecek kimse yok burada yine Allah'ın ve Ocel'in mutlak kudreti Allah azze ve Ocel bunu istemiş ise o zaman bunu engelleyecek bunu geri çevirecek bunu iptal edecek vesaire böyle bir kudret yoktur فلا مرد ve وما له من دونه من وار ondan başka da onlar için bir bir veli yoktur Allah'tan başka onların onlar için bir veli onların yani sığınacağı onlardan yani yardım isteyecekleri vesaire birisi yoktur yani burada da yine Allah subhanahu ve mutlak iradesi. Evet kul fiil sahibidir. fiilin hatta hakikaten kendisi işlemiştir. Çünkü onun işlediği fiile göre Allah azze ve celle'de ne ediyor? Cevap veriyor. yani Ayetten anladığımız o. İnnallah la yugayru ma bi hatta yugayru ma bi enfusihim. O zaman buradan anladığımız Allah azze ve celle onlar değiştirmedikçe, değiştirmediği sürece Allah azze ve celle'de değiştirmez. O zaman kullar için bir fiili ve yani o fiili fiil, fiilde de hakiki fail olduklarını ve muhtar olduklarını yani ihtiyar sahibi olduklarını anlıyoruz. Ama bununla beraber yine mutlak irade Allah'a azze ve hoca aittir. O istediği zaman istediğini yapar ve o istediğini kimse geri çevirecek bir durumda değildir. Velev ki o istediği o topluluk için yani vakada kötü olan bir şey olsa da yani ceza babından bir şey murad ettiği zaman Allah azze ve celle bunu da kimse geri çeviremez. Sonra Yunus suresi 2. ayetinde kul ye ey insanlar <gülüyor> قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانه يضل عليها ve ma ana aleikum bi vekil. Bütün insanlara hitabe. قد جاءكم الحق Rabbinizden size hak geldi. Femani hedefe inmemeye hediili kim yani şimdi bu hakka tabi olur ve bu hakka tabi olma sebebiyle de hidayet bulursa hidayet üzere olursa o ancak kendisi için hidayet üzere olmuştur yani onun karşılığını kim görecek kendisi, kendisi görecek. Omen dalefe inmeye ama sapanda ancak kendi nefsi, kendi nefsi sapacak kendisi sapacak yani zaman herkes ne yaparsa onun karşılığını görecek. Sen yani Rabbinizin hak geldi. Ha, buna tabi olursanız ya da bunu ikrar edersiniz, tasdik ederseniz, itaat ederseniz, tabi olursanız onun hidayet üzere olmuş olursunuz. Hidayet e, o hidayetinde yani hidayet ol, olmuş olmanızın karşılığında kendiniz göreceksiniz. Ha, eğer inkar ederseniz, tekzip ederseniz, işte isyan edersiniz onun karşılığı da sapmış olacaksınız ve sapkınlığında. da sapıklığında, karşılığını siz kendiniz göreceksiniz. O zaman burada da yine muhtar olan bir kul var. Yani muhtar, muhayyer. Yani ihtiyar sahibi olan bir kul var. Sonra El-İnsan suresi 3. ayetinde inne هَدَيْنَهُ سَب۪يلَ اِمَّ شَيَاكِرَمُ اِمَّ كَفُورُونَ Biz onu yani insanı ne ettik? Yola hidayet ettik. Yani ona yolu gösterdik. Onu yola tevfik ettik. Onun o yolu yürüyebilmesi için bütün gerekli olan her şeyi onun için Var ettik, yarattık. Ona gösterdik, Bel belirledik, ilmini verdik vs. اِنَّهَدَيْنَهُ سَب۪يلَ اِمَّا شَيَاكِرَمَا اِمَّا kafura. Ondan sonra artık ya şükredendir yahut da nankörlük edendir. Onda kul yine burada gördüğümüz muhayyerdir. Ona göre Allah Azze ve Celle ona cevap verecektir. Bir işte Muhammed Suresi 10 ayetinde وَالَّذ۪ينَ اْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَهُمْ Hidayet olunanlar yani hidayet üzere olanlar onların zâdehum hudem. Onların hidayetini ne diyor? Artırıyor ve takva mı? Onların takvalarını onlara veriyor. O zaman onların hidayet olduğundan ötürüne Allah Azze ve Celle mükafat olarak onların hidayetini artırıyor. Yani daha fazla. Yani hidayete tevfik ediyor. Muvaffak kılıyor. İradesine ve rızasına ulaşmaya muvaffak kılıyor. Onlara takva veriyor. O takva ile onlar daha da çok hidayet sahibi oluyorlar. Daha da çok Allah Azze ve Celle hoşnutluğunu kazanıyorlar. Bunun sebebiyle Allah Azze ve Celle onları daha da çok hidayet ediyor, tevfik ediyor. Onlar daha çok takva veriyor. Böyle ne sürekli birbirini artırıyor bu hal. Bundan mefhum muhalefe ozman nedir? Yani hidayet olmazsa o zaman zıttı vaki olacak. O zaman Allah Azze ve Celle ondan tevfiki çekecek. Ve takvayı da çekip alacak. Ne kadar... Saparsa yani o kadar da çok tevfikini ve takvane, takvaya hidayetini de ondan alacaktır. Yani o zaman burada ne bir ilişki anlıyoruz bu ayetten değil mi? Yani kul hidayet olunursa hidayet olursa yani hidayet yolunu izlerse o Allah'ın azıcık nimetlerini ikrar eder ve o nimetlerin karşılığı olarak şükreder, hamd ve emirleri itaat ederse yani hidayet üzere olursa o zaman Allah Azze ve Celle onun bir mükafatı olarak, onun bir karşılığı olarak ne diyor? Onun hidayetini artıracak. Ona daha da çok takva verecek. Niçin? Çünkü onu hak ediyor. Davranışlarına ötürü hak ediyor. Peki o haline onu tevfik eden yine kimdir? Yine Allah'tır Azze ve Celle. Yani ayetlerden anladığımız o. Onu O hale tevfik eden Allah'tır Azze ve Celle. O da o halde böyle amel ettiği zaman yine Allah Azze ve Celle onu daha da güzeline tevfik ediyor. Ya zıttı da aynı şekilde geçerli. Sonra Bakara Suresi'nin 102. ayetinde fe taallamune minhum ma yuferrigon bihi beyne'l ve zevci ve ma hum min ahadin illa Yani burada konu olan kim? Harut Marut ve onların gönderilmiş olduğu Harut Marut melekleri ona gönderilmiş olduğu topluluk. Fe taallamune yani onlar onlardan ne öğreniyorlar? Ma yuferrigon bihi beyne'l ve o öyle öğrenenler kimler? O insanlar. Neyi öğreniyorlar? Yuferrikune bihi beynel mer'i ve zavucu. Onlar ne diyorlar? Onlar o erkekle kadını birbirinden evet. ayırıyorlar. Burada fiili kim işleyen kim? Kime ismet ediyor Allah Azze ve Celle fiilin? Faiz. O insanlara. Ayranlar onlar onlar bak. Ayranlar onlar. Onlar işte büyüyle. Ha, ayırma büyüsüyle karısını, kocasını, kocayı, karısını ayırıyorlar. Lakin ve mehum bi daririn bihi min ahadin illa bi Evet yapanlar onlar lakin onlar Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremez. O yaptıklarıyla kimseye zarar veremezler. O zaman yine neticede Allah azze ve celle o meydana gelen oradaki o hadiseyi, yani o hudusu o fiili kime kimin iradesine tabi kılıyor? Kendisi. Kendisi mutlak irade. Evet yani o kul işliyor. Hakikaten bir etkisi de var. Evet ayırıyorlar. Tamam ayırıyorlar. Etkisi de var. Lakin hakikatte o ancak kimin izniyle vaki oluyor? Allah'ın azacını vaki izniyle. Çünkü kainatın, semevatın, arzın, mülkü ona mahsustur. İstediği gibi yaratır. İstediğini istediği gibi, istediği zamanda, istediği halde, istediği surette, istediği şartlarda. Onun meşiyeti nedir? sonsuzdur kamildir. dolayısıyla yine her şey onun iradesinin meşiyetine tabi. Sonra Fussilet Suresi 40. ayet. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yakhfûne aleynâ. E fe men yulqâ finnâri hayrun emmen yâti âmenen yevme kıyameti e'melû mâ şi'tum innehu bimâ te'melûne Ve olanlar, ilhat üzere olanlar, Ayetlerimizde mulhit olanlar la yakhfauna aleyna onlar bize gizli değildir yani biz onların o yaptıkları o ayetlerimizi saptırmaları ayetlerimizi tahrif etmelerini ha bunları biliyoruz bu bize gizli değildir efemen yulqa nari <gülüyor> emmen yati amenen yawmı kıyame cehennem atılan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet gününe güven içerisinde güvenli bir şekilde gelen mi daha hayırlıdır. E'melu maşetum. İstediğinizi yapın Allah azze ve celle. E'melu maşetum. İstediğinizi yapın. Allah subhanahu ve teala özür müne. Yani siz yani amellerinizde nesiniz? Muhayirsiniz. İstediğinizi yapın ya. E'melu maşetum. Maşetum. O mer ne? Mevsule yani. İstediğiniz yapın yani umum. Ne isterseniz ne diliyorsanız onu yapın. Fark etme yani karşılığını göreceksiniz. Onun için evvelinde ne? Cehenneme atılan mı daha hayledir? Yoksa kıyamet günde güven içerisinde eman yani em, emin olan mı daha hayledir? Tamam çünkü sizin yaptığınız işe göre ahirette karşılık göreceksiniz. Ha eğer iyilik üzereyseniz o zaman işte o güven içinde olanlardan olacaksınız. Eğer ifsad etmişseniz, eğer işte mucrim, cerime işlemişseniz o zaman o cehennem ateşinde olanlar olacak. Hangisi daha hayırlı? Seçin. Siz seçin. Hangisi daha hayırlı? Hangisi daha iyi? Öyle mi olmak, böyle mi olmak daha hayırlı? Ona göre de edin. İster böyle amel edin, ister böyle amel edin. O zaman bak burada yine Allah Azze ve Celle ne diyor? Kulun Kul için bir muhayyellik. Yani bizim yani burada eee dilimizde tabiriyle hür bir irade ispat ediyor. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Sonra ki ayette, اَذْ 15. ayetinde فَاَبُدُوا <gülüyor> مَا شَئْتُمْ مِنْ Ondan gayri onun dışında haricini istediğinizi ibadet edin. <gülüyor> Aynen Allah Azze ve Celle burada ne? Meşiyeti kula sen istediğine ibadet et benden başka. Yani burada cevaz manasında mı? Bu şerir iradesi mi? Hayır. Tamam ama bu yani niçin sen bu seçiminde sen hürsün o seçimin akabinde meydana gelecek olan da senin yaptığın o seçiminden ötürü ya Rabbine ya bana ibadet edeceksin diyor Allah Azze ve Celle veya ortama benden başkasına ha o ibadetinde yaptığın seçtiğin sensin sen seçtin sen ibadet ettin karşılığında da işte göreceğinde. Göreceklerinde senin yaptıkların, senin iradettiklerin ötürüdür. Enâm suresi yüz yirmi ayetinde, feme yuridillah an yehdiyahu yeshraq sadrahul il Allah azze ve Cek, kimi hidayet etmek isterse, feme yuridillah yehdiyahu, kimi hidayet etmek isterse, ne yapar? Yeshraq sadrahul il Onun sadrını göğsün İslam'a açar. Onun göğsün İslam'a açar. Yani onu neder? Onu tevfik eder. Hidayet, kim için hidayet irade etmişsin? O zaman bir yani Allah subhanahu ve bak hidayet burada. Kulun işte o de, deminki ayetlerde hani sen o e, e, şeyine, muhayyer oluşun, senin yani bir seç, seçmen. Vay, evet sen seçen sensin. Lakin Allah azze ve Celle senin için hayrı murad ediyorsa, senin için hidayeti murad ediyorsa o zaman ne diyecek seni? Seni muvaffak kılacak, senin göğsünü İslam'ı açacak. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ Ama saptırmak istediğini يَجَعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقٍ حَرَجَنْ كَاَنَّمَ يَسَعَدُ فِي السَّمَا Onun da göğsünü ne edecek? Daraltacak, sıkacak. Adeta semaya yükselen bir kişi gibi. Ay yani Kişi semaya yükselince ne diyor? O basınç artıyor ve insanın göğsü daralıyor. Ha onun gibi ne diyor? Yani onu tevfik etmiyor. Kimin için? Kimin için hayır hidayeti murad etmemişse o salih amellere karşı çok rahatsız oluyor. Onu tevfik etmiyor. İki reket namaz kılacak sanki bütün dünyanın yükü onun omuzlarına binmiş gibi bir hale dönüşüyor. Abdest alması lazım. Sanki abdest almak yani büyük bir meşak etmiş gibi gidecek. Yani uzuvlarını yıkayacak. Yani bir işte yapmayacak. Hani hakikaten yoran bir meşakkat olan bir şey değil. Ama onun için abdest almak altından kalkamayacağı bir yük. Hatta bu bize de vaki oluyor. Bizde de vakı oluyor. Sen iki reket namaz kılacaksın. iki reket namaz kılmak istiyorsun ama onun için abdest almak gerektiği için vazgeçiyorsun. Çünkü o abdest senin için çok büyük bir meşakkate dönüşüyor. Halbuki hakikaten bir meşakkat midir? Değildir. Ama orada işte tevfik yok. O, sana, yani o amel sana ağır geliyor. Niçin ağır geliyor? Çünkü senin göğsün ona yani ona tevfik edilmemişsin. Kederke cealallaha ricze alellezine la yu'minun. İman etmeyenlerin üzerine işte böyle ritsi pisliği yani böyle üzerlerine üzerlerinde var eder. El-Muhim burada o zaman neyi görüyoruz bu ayette? Allah Subhanahu ve Teala birilerinin için hidayeti irade ediyor, birileri için de Sapıklı irade ediyor. Peki o nasıl oluyor? İcbari mi oluyor? Allah Azze diyor. Sen, sen hidayet üzere olacaksın. Sen de sapık olacaksın. Değil. Allah Subhanahu ve teala diyor? O irade, hidayet irade ettiklerinin göğsünü İslam'a açıyor. Yani onları tevfik. Salih amelleri. O Allah'ın rızasını kazanmayı sağlayacak olan amellere tevfik ediyor. Diğerini ise ne diyor? O amellerden alıkoyuyor. Yani çünkü onlar o amellere yönelmek istemiyorlar yani o ameller işlemekte tevfik yok. Sonra Bakara 142 ayetinde Bakara Suresi 142 ayette: "O <gülüyor> mücellel Kıble neydi? Kudüs'e doğru bakıyordu. Sonra Allah Subhanahu kıbleyi ne Kudüs'ten Kabe'ye çevirdi. وَمَا jana al-ıqiblet elleti kütte aleye illa li na’ala mamiyettabegı Rasul. olacak olanları ortaya çıkarmak için, belletmek için biz o kıbleyi çevirdik. Sadece bunun için çevirdik. Illa li na’ala mamiyettabegı Rasul. Mamiyettabegı Rasulen mme yanıqlı ve al-akıbey. Yani itaat etmeye Den, ayırmak belletmek için. Voin kanaet başını. Voin le kibiret illa al Allah. O itaat, bak Allah subhanahu ve teala kıbleyi niye Kudüs'ten Mekke'ye çevirdik diyor ki Resul'e itaat edenler ve etmeyenler belli olsun diye. Yani kim itaat eder, kim itaat etmeyecek. İtaat eden, itaat etmeyen kim? Kul. Kullar. O kul. Kimisi haber geldi, kıble Mekke'ye döndü. İtaat eden, edenler var, hemen Mekke'ye var. Kimisi de bunun hakkında konuşanlar var. Bu da nereden çıktı şimdi? Bu da ne alaka vesaire? Peki eski amellerimiz ne olacak vesaire? Yani bunları belli etti. Herkesin özünde olan ortaya çıktı. Kimisi hiçbir tereddüt, hiçbir sual, sorgulama yapmadan itaat ettiler. Kimisi kalplerinde, özlerinde hafif de olsa bir şeyler vardı. Ama itaat ettiler. Kimisi o kalplerinde olanları hatta izhar ettiler. Ama itaat ettiler. Kimisi İzahetler itaat etmediler, Kimisi ters döndüler. Bu kadar da yeter artık dediler vesaire vesaire. Herkesin özünde olan ortaya çıktı. O zaman el muhim yani herkes o emire itaat etti yani itaat eden veya evet itaat etmeyen kendisi itaat etti, kendi itaat etmedi. Tamam. Ama ne bak o inkânet yani o o olay, biz evet böyle takdir ettik, böyle emrettik ki. İşte itaat eden itaat etmeden belli olsun. Ama olay o inkanetle kebireten illa alalldin hidayah Allah. Allah'ın hidayet ettikleri müstesna onlar için neydi? Büyük bir olaydı yani. Hidayet olunanlar müstesna. çünkü onları Allah azze ve celle etti Onları itaate tevfik etti. Allah azze ve celle o itaat edenleri onları itaat etmelerine tevfik etti. Ondan ötürü onlar itaat edebildiler. Yoksa o büyük bir olay yani idi. O olay büyük bir olaydı. Yani ağır geldi. Ha insanlar ağır geldi ama kimi ağır gelmedi? Allah'ın aziz hidayet ettiklerini, tövbe ettiklerini. O mekanıladı ya imanakum inna Allahu binasire raufur Sonra yine Yasin suresi 82. ayette inna emruhu iza arade shayen yaqulu kun len yaqula lehu kun feyekun. O zaman Allah Subhanahu ve bir şey herhangi bir şey Allah Azze ve Celle bir şey irade ettiği zaman her ne olursa olsun fark etmez. Herhangi bir şey irade ettiği zaman o zaman onun emri neden ibarettir? Ona kun der. Onun ya ondan ibaret. Allah sadece onun var oluşunu emreder. Var o. Ondan sonra var olur. O zaman burada yine ne? Önümüze çıkıyor. Allah'ın Azze ve Celle'nin mutlak meşiyeti. Her şey onun meşiyetine tabi. Hiçbir şey istisnasız aklına ne geliyorsa, aklına ne geliyorsa burada bu şey, şey kelimesi, yani şey kelimesi kendi zatında bundan daha umum bir lafız var mı Arapça'da? Şeyden daha umum bir lafız yoktur. Hangi dil şeyi kullanırsa kullan, yani hangi dil kullanırsa şeyi o dilde o şey lafızından daha umum bir lafız yoktur. Türkçe mesela şey diyoruz. Şeye her şey girmiyor mu? Bak evet. şeye her şey. <gülüyor> Sen şeyi nasıl tarif edebilirsin? Ancak işte şeyle tarif edilir. Şey şeydir. <gülüyor> evet. Çünkü şeyin şeyin sınırlarını koyamazsın ki. şu bir şey umumdur yani mutlak surette. Yani vücutta olan her şeyi ta, e, içine alır vücutta olan. Dolayısıyla ondan daha daha kapsamlı daha umum bir lafız yoktur. E şimdi zaten burada ida arada şeyen, ida arada şeyen. O zaman ne burada bir de şey nekile gelmiş yani o da yani umumlunu daha da artıyor zaten umum yani nihayette. Nihayette umum. O zaman Allah Azze ve yani Cenam sen burada aklına ne gelirse gelsin senin yani o yaratılmış aklınla neyi tasavvur edebiliyorsan artık hepsi ni Allah Azze ve Celle hepsi onun iradesine tabidir ve onun kudretine tabidir. Bir onun iradesi istediğini ve o irade ettiğinde ne sadece onun kun emrine tabidir. Ol yani var ol emri. Var ol. O var ol dediği zaman o var olur. Yani ne o? ademden vücuda çıkar. Tamam o kun emri odur. Ademiyetten Vücuda çıkması. O evvelen yoktu. Sonra ne oldu? Bir anda evveli yokken var oldu. O kudret tam her şeyi kuşatır. İstisnasız. Cathiye suresinde Efraitemen tekhade ilahu hawahu ve azzallahu ilmin ve ilah edinmiş olanı görmedin mi hevasın ilah edinmiş azzallahu ala ilm onu ne bir bilgi üzeri Allah azze etmiştir onu saptırmıştır Bak, azzallahu Allah azze onu saptırdı Niye onu saptırdı? Bir bilgiye dayanarak saptırdı. Yani onda, onun hakkında var olan bir bilgiye dayanarak saptırdı Allah Azze Hoca. Çünkü onun on, on yaptığı nedir? O kendi hevasını ilah edindi yani. İlah ne demek? Yani o hevasına kulluk ediyor. Yani hevasına itaat ediyor. Hevası ne onu yerine getiriyor. Allah Azze Hoca'nın emirlerini itaatli, emirlerine nehirlerine boyun eğmiyor. Nefsinin emir ve nehirlerine boyun eğiyor. Onu artık mabed edilmiş yani mabed edilmiş. Ona kulluk ediyor. Dolayısıyla Allah azze veüalleh diyor onu saptırdı. Peki o saptırması neye binaen? Yani onun ilmine, ilme, bilgiye dayanarak. Bu ister vaki olmuş olan şeyleri bildiği için, evet. Onun özünü bildiği için, evet. Onun ne yapacaklarını bildiği için, evet. Bütün bunları Allah'ın azze veüalleh ilmi nedir? Sınırsızdır. Tam sen Allah'ın azim ilmini tahdid edemezsin. Yani bütün ilimler, o bütün yani senin burada ispat edebileceğin bütün ilim türlerine binaen Allah azze ve celle onu saptırmıştır. Ha pekela sonra bak sonra devamında ve hatema ala Kulağını, kalbihi kalbini, hoca ala basarihi rişe yani mühürlemiştir sonra on gözlerini on gözlerini de Kapatmıştır. Yani artık kördür. Yani işitmez, görmez. Kalbi artık hissetmez. Kalbi artık açık değil. Bir şey kabul edemez yani. femen يَهْد۪يهِ مِنْ بَعْدِ Allah'tan başka, Allah'tan sonra. Allah azı onu böyle hidayetten mahrum etmiş. Yani onun kalbini mühürlemiş, hatet, hatmetmiş. Gözleri görüyor ama görmüyor. Evet kulakları açık ama işitmiyor. Ondan yani Allah Azze ve Celle onu bu hale soktuktan sonra kim onu hidayet edebilir? Ne felat onu düşünmez misiniz? Allah Azze ve Celle bak yani sana yani bize diyor yani ben bir kula böyle bir ceza verdikten sonra kimin kudreti yeter ki bunu hidayet etmeye kimin kudreti yeter? Kim bunu yeni hidayet yoluna çevirebilir? Kimse ha çünkü mülk Allah'a mahsustur. Allah Azze ve Celle mülk sahibidir. Ama bu pekala Allah Azze ve Celle bunu hani bizim anlayışımızla keyfi mi yapıyor? Öylesine yani bunu ben saptırmak istiyorum, bunu hidayet etmek istiyorum. Hayır. Ha yine sebebini bina be be Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Niye saptırdı? Niye saptırdı? Çünkü nefsini ilah edindi ve bu cerimilerin en büyüğü. Allah Azze ve Celle beraber birisini ilah edinmek. Bu elbette en büyük cerime. Allah'ın Azze ve affetmeyeceği bir cerime. Dolayısıyla onun kalbini mühüllemiştir. Ve onun iradesini pek onun iradesine muhalif davranacak, onun iradesini kaldıracak birisi var mı? Onun fiiline muhalefet edecek birisi var mı? Yok. Burada yine irade ve yani fiilinde, amelinde Allah Azze ve mutlaktır. Hiç kimse ona muhalefet edemez. Sonra... Ennemül 14. ayeti Ne ettiler onlar? Yani o haberler ayetleri ettiler? inkar ettiler? Halbuki ettiler, yalanlılırlar. Halbuki onların nefisleri onlardan ikna olmuştu yani doğruluğuna ikna olmuştu. Ve burada bir cerime var. Yani onlar aslen özlerinde nefislerin özlerinde o ayetlerin Doğru olduğunu, hak olduğunu onlar kanaat getirmişti. Yakinen, yani buna kanaat getirmişlerdi. Lakin bununla beran ettiler. Yine de yalanlar inkar ettiler. Ve cehadu bihe pekile niçin? Nasıl cehd ettiler? Uluvven ve zulmen ve uluvve. Zulmen ve kibirlenerek onlar inkar ettiler, yalanladılar. Yoksa özlerinde onun doğruluğunu, ayetlerin doğruluğunu aslında kabul ediyorlar. Ama kibirlerinden ve zulümden ötürü diyorlar, inkar ediyorlar. Yalan diyorlar. dur O mufsitlerin akibeti ne oldu bak? Yani onların akıbeti ne olacak? Kuslan olacak. Balalet olacak. Niçin? Çünkü onu hak ediyorlar. Tam yani hak ettikleri o. Çünkü işledikleri bir cerime var. O cerime nedir? Hakkı görmelerine rağmen inkar etmeleri. O zaman bak Allah Azze ve Celle netti Allah Subhanahu ve Teala onları hidayete tevfik etmedi mi? Yani hidayete, o hidayet yoluna, yolun üzerine yerleştirmedi mi? Ayetleri onlara göstererek, evet. Ayetleri göstererek, bir. İkincisi, pekala onlar aslen özlerinde özlerinde nefislerinde, onun doğruluğuna da yakinen kanat getirmediler mi? Ya Allah getirdiler. Çünkü ona göre Allah Azze ve Celle onlardan söz almıştı, ona göre fıtratlarını yarattı, ona göre akıllarını yarattı. Akıl yani onun doğruluğunu görüyor, temiz edebiliyor. Evet bu yanlış, bu doğrudur. Bak Allah Azze ve Celle tevfik etmedi mi? Tevfik etti. E bunun akabinde sen aslen kabul etme gerekmiyor mu? Allah Azze ve itaat etme gerekmiyor mu? Yok. İtaat etmiyor zulmen ve kibillenerek. E bu bir cerimedir. O cezayı hak etmiyor mu? ceza hak ediyor. Cezayı hak et. Burada cezayı hak ettiği için Allah Teala azzevi onları hidayetten mahrum bırakır. Bundan ötürü Allah azzevi onu saptırıyor. Yani, o da onları saptırıyor. İşte o zaman diyor onun akıbetine bakın. Akıbeti ne olacak? O da belli değil mi? O da belli. O da belli. Yani böyle olan şimdi mesela burada orta aramızda biri, do, biri dolaşıyor farz edelim yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor. Hep Rabbinin isyan halinde yani. insanların hakkını yiyor, merhamet göstermiyor, zulm ediyor. Akibeti ne olacak? Yani böyle bir böyle bir insanın akibeti hayır olduğunu gördünüz mü hiç? Ya da duydunuz mu? Tarihte geçmiş mi hiç? Yani insanlık tarihinde insanlara zulmetmiş, merhamet göstermemiş, hep yalan söylemiş, işte çalmış Böyle bir insan yani böyle bir insan İslam insanlık tarihine bırak İslam'ta insanlık tarihinde hayır ile yani akibeti hayır olmuş oldu görülmüş mü? Asla görülmemiştir kardeşim asla akibeti hayır olmuş olan birisi böyle bir insan yoktur. O zaman yani bak işte bakın onun akibeti yani akibeti ne olacak kötü olacak yani dünyada da kötü olacak ahirette de kötü olacak. O zaman yani Allah Azze ve Celle seni her yönünle yani her yönünle hani tevfik ediyor derken yani her yönünle seni kuşatmıştır. Ha seni doğru yola yönlendirme yönlendirmiştir. Yani sana doğru yolu işte müyesser kılmıştır, kolaylaştırmıştır. Ama sen yine buna rağmen yine de sen o doğru yolu izlemek istemiyorsan, yürümek istemiyorsan o zaman elbette cezayı hak edeceksin. O zaman hem burada Allah Subhanahu ve Teala evet yani... Onun iradesi, fiili, kendisini yani onun o iradenin ve fiilin galibiyeti söz konusu. Aynı zamanda onun içerisinde senin işte kolunda işte o ihtiyarı, ihtiyarı yani muhayyer oluşu. Evet sonra Mut suresi 8 ile 11. ayetler arası. Minel yani cehennem. Cehennem ne? Öfkesinden adeta ne? çatlayacak gibi olur. Kullema ulqiya fiha fawjun her cehenneme her defasında bir topluluk yani bir grup atıldığında selemu hazenetu alem yetikum nadir size bir uyarıcı gelmedi diye cehennemin bekçileri sorarlar o cehenneme atılan topluluğa. Galu dediler ki bela kadcaana Evet ha bize uyarıcı geldi fakatzebne وقلنا ma nezelallahu min şey. Biz onları yalanladık ve dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. In antum illafiy dalailin kibir. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Yani o uyarıcılara yani rasullere, rasulleri biz yalanladık. Bilak geldi evet geldi bize uyarıcılar geldi. Lakin biz onları yalanladık ve dedik ki siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. وقولنا ما نزل الله من شيء Allah hiçbir... Ne? Ya bu ne demek? Bu işte o tam o, o o cerimi orada, o zulüm orada yani. Hiçbir şey indirmemiştir. Hiçbir şey yani. Halbuki onların nefisleri onun doğruluğunu kanaat getiriyorlar. Ha Bugün de kafirler şeriatın yani şimdi bu aklen bak yani özgür dünya dedikleri ve demokrasinin hükmettiğini iddia ettikleri İnsan haklarının savunucunu yapan ülkeye bakın. Şu anda ateşler içerisinde. Sözde Amerika neydi Amerika? Amerika şeyin demokrasinin, insan haklarının, insan özgürlüklerin şeysi değil mi? Anavatını yani Ana evet. Onun yani imamı değil mi sözce? Sözde. Her yere savaş açarken bunun için savaşı açmıyor mu? Kadın haklarına işte insan hakları işte vesaire vesaire. Eşitlik, insan eşitliği vesaire. E şimdi bak yani, yanıyor sebep ne sistemin zulmü yani sistemin zulmüne karşı ayaklanan bir halk var. An yani sen sen diyorsun ki biz insan haklarının müdafisiyiz. E şimdi bunu buna buna şeyi buna e, buna mukabil mesela bizim bölgemiz elhamdülillah burada halkın bir ayaklanması yok. Siz böyle zalimsiniz, şöyle şey diyorsunuz, şöyle zulme diyorsunuz, böyle eşitlik eşitsiz eşitliği sağlamıyorsunuz vesaire diye bir ayaklanma yok. E şimdi normalde akıl bunları karşılaştırıp aklen yani aklen demesi lazım. Bunlar böyle diyor ama vaka bunun tersine. Bunlar da böyle diyor ve vaka onların dediği gibi yani vaka da bunu destekliyor. O zaman kim doğru olması lazım? Akle. aklen senin sözünle senin vakan eğer örtüşüyorsa o zaman sen doğrusun. Ama diğer tarafta sözüyle vakası örtüşmüyor. O zaman yalancıdır. Aklen yani. Ama hiçbirini dikkate almıyorlar. İşte burada dedikleri gibi. Evet o rasuller gelmişti. Uyarıcılar gelmişti ama biz onları ne dedik? Allah hiçbir şey indirmedi. Hiçbir şey yok yani. Sanki yani o gördükleri şeyleri ne ettiler? Yalanladılar işte. Bildikleri doğruları ve hatta doğru olarak kanat getirdikleri o şeyleri onları da yalanladılar. Siz büyük bir Sapıklık içerisindesiniz. Ve dediler ki, لَوْ كُنَّ النَّاسْمَعُونَا قِلُوا مَا كُنَّ ف۪ي Eğer biz işitmiş olsaydık veya akletmiş olsaydık, o zaman biz cehennem ehlinden olmazdık. Bak, eğer biz işitmiş olsaydık, yani haberi işitmiş olsaydık, haberi itaat etmiş olsaydık manasında veyahut da haber gelmedi, akletmiş olsaydık. Tamam çünkü aklende sen Rabbini bulabilirsin. Rabbine itaati sana akıl gösterir yani. Eğer sadece burada لَوْ كُنَّ O zaman birileri çıkıp diyecekti ki belki bak işte burada ne delil var. Yani Risalet ulaşmadığı sürece kimse yaptıklarından mükellef değiller. Ama burada Allah Hazretleri onu da kapatıyor. Onlar ne diyor? Çünkü yani Onlar ne de, ne dediler diyor? لَوْ كُنَّ النَّسْمَ اَوْ نَاقِلُ İşitmiş olsaydık veyahut akletmiş olsaydık o zaman biz cehennem azabı cehennem ehlinden olmazdık fe aterafu bi zenbihim onlar ne işte günahlarını itiraf ettiler onlar günahlarını itiraf ettiler o mahalde yaptıkları o cerimeleri itiraf ettiler fesuhk li ashabi sayir ve cehennem ehlinden Allah'ın merhameti ve yani merhameti, mağfireti uzak olsun. Ha bak dikkat edin burada o zaman ne bu sahne, bu sahne vaki oldu mu? Hayır bu sahne daha vaki olacak ama Allah Azze ve Celle mazi sigasını anlatıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle için bu olay olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilmi, geçmişi, geleceği, hali, Olmayanları, olmuş olsaydı nasıl olurdu hepsini kapsar Allah Azze ve Celle. Gelecekte vaki olanlar Allah Azze ve Celle ilminde geçmişte eşittir, aynıdır. Tam bizim için gelecekte vaki olacak olan bir sahne bu. Ama Allah Azze ve Celle için bu sahne vaki olmuştur. Dolayısıyla bunun için, için mazi sigasını anlatıyor. Yani bu olacak olan bir şey olmuş bitmiştir. Tamam bu olmuş bitmiştir. Allah Azze ve Celle indinde bu olmuş ve bitmiş. Bu değişmesi mümkün mü? Hayır. Bak daha gelecekte, daha yaşanacak. Ama bu bitmiştir. Yani bu aynı Allah Azze ve Celle'nin burada anlattığı gibi vaki olacak. Onun için Allah Azze ve anlatıyor. Çünkü Allah Azze ve ilmi nedir? Ezelidir. Yani bir başı başı yoktur. Yani Allah Subhanahu ve Teala her şeyi bilir. Geçmişte ve gelecekte vesaire burada yani şahit muhaleni Allah azze ve Celle'nin yani ilmi her yani vücudu mutlak surette kapsa ka, ka, kapsaması bir ikincisi de yani burada yani onların cehennemde burada cehennemde olan bir bir topluluktan bahsediyoruz. Onlar cehenneme girmiş. Onlar şimdi konuşuyorlar. cehenneme girmişler, iş bitmiş yani. İş bittikten sonra aynı Adem'in günah işlemiş olması gibi emre isyan etti. Yasak ağaca yaklaştı. İş bitti. Peki de sebebi ne? Niye o cehennemde o cehennem ehli? Niye cehennemde? Çünkü diyorlar ki çünkü biz günahkardık. Çünkü biz Allah'ın emirlerine boyun eğmedik. Çünkü biz onun rasullerine itaat etmedik. Çünkü biz onları yalancılıkla itham ettik. Çünkü biz onlara siz sapıklık üzeresiniz dedik. Yani orada artık ne? Gelecekte vaki olacak olan bir olayı sana geçmişte yaşanmış gibi sana Allah azze anlatıyor. Çünkü, çünkü Allah azze için o aynadır, eşittir, gelecek, geçmiş. Ama bizim için, bizim açımızdan. O zaman bu olay, yani bu böyle olacak. Ha, senin şimdi ders alman gereken nokta neresi? Ha, o zaman böyle olmamak için onlar gibi yapmaman lazım. O zaman işte onlar diyorlar ki bize uyuracı geldi, biz onları yalanladık. O zaman sen yalanlamaman lazım. Sen Allah bize hiçbir şey indirmedi dememen lazım. Yani sen o Allah'ın az indirdiği risaleti, gönderir risaleti bir sapıklık olarak görmemen lazım. Sen o sana ilahi haber geldiği zaman onu ne etmen lazım? İşitmen, itaat etmen lazım. Sen aklını kullanarak aklınla doğruyu tespit etme, temiz etmeye emek sarf etmen lazım. Böyle yapman lazım ki işte halleri böyle olmuş olanların Allah azze ve celle, hakikatte böyle olmuş olanlar gibi olmayasın. Yani seni Allah Hazreti bak ne tevfik ediyor. Şimdi burada bu hitapta Kur'an'ı okuyan herkes aynı değil mi? Yani bunu sen mümin müslüman mı olman lazım bu faydaları çıkarabilmen için bu ayetten? He? Ha? Hayır. Müslüman olman şart değil. Yani eğer bu dili anlıyorsan o zaman bu faydaları buradan istihraç edebilirsin. Bugün mealler var. Yani değişik dillere aktarılmış. Sen o bu ayeti kendi dilinde okuduğun zaman bütün bu bahsettiğin faydaları bu ayetten istihraç edebilirsin. Akıl sahibi olan birisi. Bunları elde edebilir. Çünkü bu ne mühalefedir. Yani eğer böyle bunlar bu hallerden ötürü buraya girmişse o zaman böyle yapmazsak o zaman buraya girmeyeceğiz. Çünkü bunlar diyorlar ki bizim cehennemde olmamızın sebebi böyle davranmış davranmış olmamız. Bak Allah azze o zaman kafiri eder. Tevfik etmiyor mu? Yani tevfik ne manada? Yani doğruya tevfik ediyor bu ayetle ve Kur'an'ın umumuyla. Doğruya tevfik ediyor. Yani onun hidayet olma imkanını sağlıyor, veriyor. Ama şimdi bu ayeten istifade eder mi etmez mi? İşte orada sen okul kendisi tercih edecek. Tercihine göre de akıbeti işte ona göre cereyan eder. Sonra Hicr Suresi'nden bir ayetinde: "Vei min şeyin illa indene hazainu, vma nuzziluh illa bi qadır Yani onu sadece ne? Bütün her şeyin hazineleri bizim indimizdedir ve onu ne ederiz? Ancak malum olan bir miktar ile indiririz. Yani o zaman burada miktar yani takdir Allah Hazri takdir ediyor, onun miktarlarını belirliyor, emrediyor, kâünen ve şeran ona göre de o cereyan ediyor yani kaderi takdiri cereyan ediyor her şeyin o emmin şeyin illa indene bütün her şeyin hazineleri nerededir Allah katındadır her şeyin istisnasız her şeyin yani her şeyin deposu nerede Allah katında manevi maddi her şeyin deposu Allah katındadır o istediği gibi istediği ölçülerde onu ne eder takdir yani takdiri dahinde inzaledir istediği gibi onu takdir eder. Yani istediği miktarlarda, ölçülerde takdir eder. Ve yani miktar sadece yani şey ağırlık miktarı değil, <gülüyor> ağırlık ölçüsü veyahut da işte şey ölçüsü, hacim ölçüsü değil ha. Yani bütün <gülüyor> varlığın ölçüsü. Çok, az, güçlü, zayıf, derin veyahut da yüzeysel neyse bütün bunlar, hepsi bütün bu ölçüleri Allah ölçüler dahilinde Allah aziz ve varlığın hazinelerini takdir eder. Ona yani o takdire göre indirir. Sonra İbrahim suresi 4. ayet: "Ve ma erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmih. Ve ma erselnâ min resûlin illâ bi lisâni O zaman Allah Subhanahu ve Resûlü kavmine gönderdi. O kavme göndermiş, o da Resûlü o kavme göndermişin sebebi nedir? Leyubeyyine <gülüyor> lehum. Onlara beyan etmesi için. Onun diliyle gönderir ki beyan etsin. O zaman onun görevi nedir? O kavme beyan etmek. Doğruyu, yanlışı, hidayeti, dalaleti beyan etmek. Bak sebebini gönderiyor Allah Azze ve Celle. Yani o kavmin hidayet ve dalalet yolu üzere olmasını sağlayacak, var olabilmesi için lazım gelen sebebi Allah Azze ve Celle gönderiyor. O sebep kimdir? Resuldür ve Resul ile beraber işte vahiy. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara beyan etsin diye فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِ Allah Azze ve Celle istediğini hidayet eder, istediğini saptırır. Yani sebep var oldu, herkes bu sebepten ötürü ya hidayet olacak ya da sapacak diye bir şey var mı? Yok. Sebebi var ediyor Allah Azze ve Celle. Ha o sebebi, sebebe, yani sebebin neticesi yine kimin meşiyetine tabidir? Allahın Azze ve Celle İstediğini saptırır, istediğini hidayet eder. O insanların, insanlar hakkında var olan Allah katındaki ilme göre. Çünkü Allah azze onları biliyor. Özünü biliyor yani. Dolayısıyla ona göre de ona takdir ediyor. Evet sonra, sonra A'raf 28. وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَ عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَارَنَا بِيهَا onlar bir fahiş bir amel yaptıkları zaman ne diyorlar? Diyorlar ki "Bicetna aleyhi ebe ana biz babalarımızı bu ameli işlerken bulduk yani onları taklit ederek bunu yapıyoruz. Onlardan aldık. Onlar bizi öğretti. Biz onlardan böyle gördük, öğrendik. Vallahu emarna biha." Şahit burada. Allah bize bunu böyle emretti. O zaman ne diyor burada bu müşrikler? Yani o işledikleri fahiş amelleri kaderle dil getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle bizim böyle yapmamızı istedi. Biz de böyle yapıyoruz. Yani biz suçlu değiliz. Biz bu kendi irademizle yapmıyoruz. Allah bize yaptırıyor. Bir, iki dene babalarımız da böyle yaptı. Allah Azze ve Cel böyle yaptırdı. Biz de babalarımızdan, böyle atalarımızdan böyle gördük. Biz onların yolunu izliyoruz. Dolayısıyla biz yaptıklarımızdan ötürü suçlu değiliz, mükellef değiliz. Kul de ki: Ennallaha la yamuru bil Allah Azze ve Cel fuhuşu yani fah fahiş şeyleri, kötülükleri emretmez. اِنَّ Allah, la يَأْمُرُوا bil وَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا O zaman Allah Azze ve Celle asla kötülüğü emretmez. Ha burada şimdi tabi hangi emir? Ha Bunlar daha sonra işleyeceğiz. Ha burada hangi emir? Yani Allah Azze ve Celle hangi fahşayı emretmez? Şer'i şer'i emir olarak ama kevni emir olarak emreder. Emretmesi zatın vaki olmaz. Anladınız? Yani bir kişinin zina zina etmesi eğer Allah azze ve celle ona zina etmeyi emretmesi vaki olur mu? Olmaz. Mümkün ha, olamaz. Elbette Allah azze ve onun zinasını da emreden Allah azze ve ama ne kauni emriyle emreden? Şer'i emriyle emreden mi? Hayır. Hayır şer mi? Yani i̇şte bak inna Allah la ya'muru bil Asla Allah azze ve celle kötülükleri emretmez. Asla. Allah azze ve kötülükleri sevmez ki sana kötülükleri emretsin. Ama kevni emri dahilinde evet Allah'ın emridir. Hiçbir masiyet istisnasız ne o aklına gelirse hepsi Allah'ın azze emriyle vaki olur. Ama kevni emriyle. Sonra Enfal suresinde وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ Şimdi var burada dikkat edin. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ Burada kaç tane fail var. muayyette. iki fail var. İki fail var. Bir fail ve ramayte ramayte. burada. Te aynı mı? Yoksa farklı kişiler mi? Aynı. aynı. Ve ramayte ramayte. Sen atarken sen atan değilsin. Yani burada bak bir fiil, bir fail. Bir fiil, bir fail. Ve ramayte ramayte. Bir fiil, bir fail. Ama o bir failin bir fiilini Allah Azze ve Celle nefh ediyor, diğerini ispat ediyor. Halbuki bir fail ve bir fiil, rama fiili yani bir kişi, yani burada Resulullah s.a. hitapen, Resulullah s.a. bu fiilin faili. Fiili de nedir? Atma. Atmış olması. Pekala bu atmış olmak birini ispat ediyor, birini nefh, nefh ediyor. Allah Azze ve Celle bir fiili bir cihetten nefh ediyor. Bir cihetten de ispat ediyor. Ve yani sen atmadın. İdramayti attığında o zaman ispat ettiği atmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani o fiili işleyen hakikaten mübaşiri olarak yani değil mi? Mübaşiri olarak yani o fiili işleyen, o fiili yapan, o hareketi meydana getiren kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla ona nispet ediyor. İdramayte sen attığında Lakin me ramayte fekruzun nehyetti fiil nebe fiil yani nehyetti cihetine o fiilin yani akibeti neticesi faydası ha onu Allah aziz Allah azze ve ne diyor Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den yani failden nehy ediyor onu kime nispet ediyor velakin Allah rahma etkisini yani Allah azze vecel yani etkisine manada yani o fiilin vücuda gelmesi yani o manada hareketin oluşması tamam ondan sonra o fiilin etkisi bunların ne Allah azze ve celle kendisine nispet ediyor. Sonra Zuhruf 72. ayet. Utilkel cennetu llatî uriftumuhâ bimâ kuntum te'melûn. İşte bu cennet elletî uriftumuhâ yani sizin Mirasçı olduğunuz, varis olduğunuz, miras olarak aldığınız işte bu cennet. O zaman bu ne bir? Demek ki bu cennet nedir? Yani tereke mesabesinde, yani sizin kesbettiklerinizin karşılığında elde ettiğiniz şeyler bunlar. Siz amel ettiniz, siz topladınız, biriktirdiniz, işte biriktirdiğiniz bu. <gülüyor> Dünyada biriktirdiğiniz cennet işte budur. Kesbettiğiniz bu, tamam mı? Miras olarak size kalmış olan budur. Neyle bilmek konum ama işte amelleri kespe ettiklerinizin karşılığı elhami. Sonra nahl 32 ayet odul cennete bilmek konum tamamlıyon cennete girin neyle cennete girin bilmek konum tamam. amel ettiklerinizin karşılığında cennete girin o zaman yine yani cennetin amelin amellerin bir karşılığı olarak e, beyan edilmiş. Sonra Ali İmran suresi 152. ayette Minkum men yuridü'l-dünya ve minkum men yuridü'l-âhire. Sizlerden insanlardan kiminiz dünyayı irade ediyor, kiminiz de Ahire. ahireti irade ediyor. İrade eden kimdir? Sizsiniz. Siz sizden kimisi dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyor. Kehf suresi 18. ayet. Venukallibühüm zâtü'l-yemîn <gülüyor> ve zâtü'ş-şimal. Venukallibühüm zâtü'l-yemîn ve şimal biz onları sağa sola döndürüyoruz. Yani kimi kastediyor? Ashab-ı kefhim. Ya yani şahit muhalin neresi? وَنُقَلِّبُهُمْ <gülüyor> Biz onları döndürüyoruz. Halbuki dönen kimler? <gülüyor> yani o uyku onlar dönüyor aslında. Yani onlar sağdan sola dönen onlar değil mi? Evet. Ama Allah azze ve celle bak o fiili, o dönme fiili faille nispet etmiyor. Kendisine nispet ediyor. Diyor ki, "Nukallibuhum. <gülüyor> Biz onları döndürüyoruz. Niye? Niye? Niye? Elbette. Çünkü Allah Azze ve Celle birincisi çünkü her şey Allah Subhanahu ve Celle'nin halk etmesiyle ancak var olur. Ama burada yani şahit mahalline çünkü bunlar uyuyor. Ve uyuyan da iradesi yoktur. Dolayısıyla irade sahibi olmadığı için o uyuyanlar Allah Azze ve Celle o fiili kendisine nispet ediyor. Onları nispet etmiyor. Anladınız yani uyanık değiller. Uyanık olmadıkları için irade sahibi değiller. İrade sahibi olmadıkları için Allah Azzeyce onların fiilini o uyuyanlara nispet etmiyor. Kendisine nispet ediyor. Şahit oldu ya. Sonra Gafir suresi son. El-Yevme Tujza kullu nefsin bime kesabet. Her nefis yani bugün yani kıyamet günde her nefis ancak ne? Kesbettiğinin karşılığını görür. Kesbettiğini. Ha ne dünyada neyi toplamış ise, neyi elde etmiş ise, neyi kesbetmişse, yani cem etmişse, onların karşılığını ahirette görecektir. Ha bunlar birkaç ayet işin gerçeği. Yani buna bayağı bir ayet toplamışım ama yani bunlar bu bahiste sadece birkaç ayet. Tamam yani böyle yani belki bunun bir miktı, bunun bir kadarı ve hatta bundan daha kat katını sen Kur'an'dan bulabilirsin. Hepsi de şimdi bu ayetlerin hepsini ispat ediyorlar. Birincisi Allah Subhanahu ve Taala'nın meşiyetini ispat ediyor. Yani mutlak meşiyetini. Allah azze ve meşiyeti bütün mahlukatı her şeysiyle kapsamıştır. Mahlukat derken yani kendisinin gayrı olan her şey. Tamam. Yani sadece insan, hayvan, cin manasına değil... Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti kendi haricinde yani mahlukatın hepsini kuşatmıştır. O tamamıyla Allah'ın irade ettiği yani mahlukat tamamıyla Allah'ın irade ettiği gibi meşiyet ettiği gibi cereyan eder. Bu bir. İkincisi bununla beraber Allah Azze ve Celle ayetlerde kul içinde bir meşiyet bir irade ispat ediyor. Hatta bu meşiyeti ve iradeyi hatta onun muhayyer olarak ispat ediyor. İsteyen, istediğinize benden başka istediğinizi ibad edin. Veyahut da istediğinizi yapın. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Şeklinde yani o zaman ne kulun da yani bir muhayyerlik içerisinde bir meşiyeti ispat ediyor. Ama bunu yine kendi meşiyetine bağlıyor. Ha, siz istersiniz ama ne Allah ancak Allah isterse o zaman bu meşiyet de yine ne ilahi meşiyeti tabidir. Evet meşiyet sahibisin, irade sahibisin, kul olarak. Lakin bu irade nedir? Allah'ın azizin meşiyetinin dışına çıkamaz. Yani Allah'ın meşiyetinden müstakil, bağımsız, ayrı bir meşiyet değildir ha. Bu yine Allah'ın azizin meşiyeti dahilledir. Ha bu meşiyetin dahil de, de bu Meşiyet sen, muhayyer olduğun o meşiyetin iradenle sen hakiki failsin. Ayetlerde gördüğümüz. Sen yaptığın fiilin hakiki failisin. Hakiki fail yani hakiki fail ve kendi iradenle yaptığın bir fiil. Ve bundan ötürü de ne? Sen cezayı hak ediyorsun. ister mükafat ister yani ukube manasında. Karşılığını hak ediyorsun yani. Bununla beraber Allah Azze ve Celle seni bu yolda Tevfik eder. Yani seni ne eder? Seni doğruya hidayet eder. Sana doğruyu gösterir. Yanlışı da gösterir. Doğru yanlışı tercih eden yine sensin. Neye göre tercih edersin? Yine Allah'ın azze ve celle'nin tevfik etmesiyle tercih edersin. seni Sana tercihi kolay kılar. Sana itaati kolay kılar. Ona ise itaati zorlaştırır. Yani yine nereye dönüyor? Allah'ın azze ve mutlak meşiyetine onun iradesine dönüyor. Peki bu irade saptırdığı zaman nasıl neye binayı saptırıyor? Anlıyoruz ayetlerden. Yani bir ilme binayın. Allah azze senin hakikatını biliyor, özünü biliyor. O bilgiye dayanarak o bilgiyle Allah azze celal o bilgiyle Allah azze celal ne ediyor? Seni saptırıyor, hidayet ediyor. Tamam bütün bunlar yani bütün bu manalar bu ayetlerden elde edebiliriz. Tamam, değil mi? Ha. İnşallah aslen dediğim gibi bunları bugün yapmayı düşünüyordum ama olmadı. İnşallah gelecek derste de e, bu manada Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem sözleri, sonra da bu sözleri sahabe nasıl yani Kur'an ve Sünnet'in sahabe nasıl anlamış? Tamam bu böyle, böyle bir bu konuya böyle bir giriş yapmış olacağız. Sonra da yani bu konunun yani kader meselesinin ve özellikle kader bahsi içerisinde işte kulun iradesi meşiyeti, şiyeti. Bu ihtilaf süreci nasıl gerçekleşmiş? Yani burada ne zaman ihtilaf düşmüş? Bu hep baştan beri ihtilaflı bir mevzumu. Yoksa bu ihtilaf bir yerde mi düştü? Ve bu ihtilaf niye düştü? Nasıl gelişti? Sonra ümmet bu meselede hangi görüşleri edindi? Ve bu görüşler nedir? Bunları biz her bir mezhebin kendi kaynaklarından okuyacağız. Tamam ondan sonra net olarak diyeceğiz ki net olarak. Çünkü bizim aslı sonuçta bizim için önemli olan yani kaderiye mezhebi artık yani mustakil bir mezhep olarak yok. Mutez ile aslen kaderiye mezhebini benimsemiş olan mutez ile mezhebi de şu anda mustakil bir mezhep olarak vücudu. Aslen yoktur. Fikir itibariyle evet mutezile fikriyatında olan insanlar var ama mutezile mezhebi manasına böyle bir mezhebin vücudu şu zamanda yok. Aynı şekilde cehmiye'nin cehmiye mezhebi vücutta olmadığı gibi. Tamam zaman yani bizim asrımızda artık. Ama bu mezhepleri temsil eden mezhepler var. İşte mutezile'yi temsil eden maturidilik ve cehmiye temsil eden Eşarilik. Dolayısıyla bizim neticede bizim için önemli olacak olan nedir? Üç mezhebe olacak. Onlar da nedir? Bir, ehl-i sünnet mezhebi. Onunla ehl-i sünnet bu bahiste görüşü nedir? Onu kaynaklarından okuyacağız, irdeleyeceğiz. Tamam, iki eşarilerin bu bahisteki görüşü nedir? Kaynaklarından irdeleyeceğiz. Ve üç tane maturidilerin bu bahiste görüşü nedir? Onu da kaynaklarından irdeleyeceğiz, okuyacağız. Tamam. Ondan sonra da önemli olan tabii ne? Farklar nerede? Ha, bu mezhepler arasında fark nerede? Ve şu zamandaki Müslümanları bu mesele nasıl etkilemiş? Ondan sonra da inşallah dersimizi bitireceğiz. Muhtemelen bu birkaç dersimizi alacak. Dolayısıyla dokuz buçuk dersini yani bu konuya ayıracağız her gün. Tamam. Subhanaka Allahumma ve hamdika. Neshadu en la ilahe illa anta. يطلب العلم وخيفه هو درب به له به ترقى به تحيا عالما حرم فخ سأل من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سأل